Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz ve Feryal Kabil yayın masamızda bizlere destek veriyor. Bugün Hemzeminde özel bir konuğumuz var. Ee, Açev Anne Çocuk Eğitim Vakfı Aile Eğitimleri Direktörü Hasan Deniz bizlerle birlikte. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Açev... Epey bir süredir babalık üzerine e, çalışıyor ve neden babalık üzerine bu kadar odaklandınız? Niçin babalık, nasıl bir babalık? Evet, Anne Çocuk Eğitim Vakfı neden babalık üzerine çalışıyor? Evet, e, çok önemli ve çok doğrudan bir soru oldu. <gülüyor> ee, bakalım ben de layıkıyla cevap verebilecek miyim? Anne Çocuk Eğitim Vakfı neden babalık üzerine çalışıyor? Bizim burada çok sevdiğimiz ama bir o kadar da samimi bir cevap var. Evet. İki cevabımız var. Birincisi çok samimi olan, ikincisi biraz daha bilimsel olan. Ondan başlayayım çünkü anneler istedi. <gülüyor> ee... Çünkü anneler neden istedi çünkü biz e, anneler e, 93 yılından itibaren annelere eğitim vermeye başladığımızda anneler çok kısa sürede aslında bizim fark edemediğimiz o refleksi gösteremediğimiz şeyi bize söylediler biz evde bunları yapmaya çalışıyoruz ama bir de baba var ve o tam tersini yaptığında işler yolunda gitmiyor diye ve tabi o işin hem espirisi hem gerçeği ama bir başka şey de var. Buraya gelirken Michael Lamp'in ki kendisi bu konuda öncü kişilerden birisidir babalığın önemine dikkat çekmek bakımından. Özellikle 1950'den bu yana babalığın neden babalığın önemini hani bilimin babalığın önemini keşfetmesine, sosyal araştırmaların, sosyal bulguların bilimi, babalığın önemini keşfetmesine dair hikayeyi anlatırken özellikle 1950'den sonra çok önemli bir dönüm noktası yaşandığını bize anlatıyor. Çünkü yapılan araştırmalar hani çocuğun gelişimini desteklemek için çoğunlukla anne üzerine, annenin etkisi üzerine yapılıyor. Ama giderek sosyal yapı değişiyor toplumda. Ve dolayısıyla 70'lere 80'lere geldiğimizde Türkiye'de de çok ciddi anlamda artık geleneksel, birleşik aileden, çekirdek aileye geçilmiş durumda. Aha. Ve çocuğun gelişiminde etkili olabile etkili olan e, onun gelişimini son derece güçlü şekilde belirleyen yakın çevrede iki kişi var. Çekirdek ailede biri anne ve biri baba. E, gelişim açısından bu dönemin kritik olduğu, çok etkili ve önemli olduğu keşfedildiğinde e, bu dönemde yani 0-6 döneminde kim uyaran verebilecek çocuklara Yakın çevresi. Yakın çevrede olan e, baba bu işi kendi rolü saymadığında, katılmadığında ya da ne yapacağını bilmediğinde ya da doğru donanımlara sahip olmadığında çocuk açısından son derece kritik olan bu dönemde onu destekleyebilecek, onun gelişimini doğru yönlendirebilecek, etkili olacak aktörlerden bir tanesi devre de dışı kalmış oluyor. Diğerinin de ne kadar doğru yaptığı, yani o yüzde elli kapasitenin bunu ne kadar doğru doldurduğunda bilmiyoruz. Ve diğer işleriyle bunu ne kadar kontrol ettim. Onu söyleyecektim. E, bu kadar büyük e, bir yükü yüzde elli kapasite başka büyük yüklerle birlikte üstlenmeye çalıştığında e, çok yıpratıcı ve zor bir sürece. Zor giriyor. bir süreç oluyor. Ve aynı zamanda yani bu tabii ki aynı zamanda çok doğrudan cinsiyet rolleri alanıyla ilgili de bir mesele. Hı -hı. Yani kadınlık ve erkeklik rolleriyle ilgili bir mesele. Belki de Açev'in özellikle 2000'den sonra yani 2000'li yılların ortalarından sonra bu meseleye en önemli katkısılarından bir tanesi sadece babalık programını geliştirmekle kalmayıp hani biraz daha nedenlere geri döneceğim ama yeri gelmişken bunu da söylemek isterim. Aynı zamanda da bu ebeveynlik meselesini hani nötr bir mesele sadece gelişimle ilgili bir mesele olarak görmemesi gelişim alanının Çocuğun gelişiminden bahsettiğiniz an anneden ve babadan bahsediyorsunuz. Anneden ve babadan bahsediyorsanız aslında kadın ve erkekten bahsediyorsunuz. Dolayısıyla e, annelik babalık dediğimiz mesele son derece sadece gelişimsel perspektifle konuşulabilecek ve buradan İyileştirilecek bir mesele değil ister istemez cinsiyet alan yani cinsiyet rollerinin de değiştirilmesi gereken ilgili babalık için iyi babalık için adına ne derseniz deyin cinsiyet rollerinin de değişmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Aç buradaki kıymetli müdahalesi de bunu hem gelişim perspektifini koruyarak hani çocuğun gelişimdeki kritik dönemlerin önemi ve e, annelerle babalarla çalışırken merkeze çocuğun gelişimini koymak Ama bir taraftan da şöyle bir saflıktan sakınmak. Hani anne dediğiniz kişi anne diye birisi yok. Anne bir kadın. Baba dediğiniz kişi baba diye birisi yok. Baba bir erkek. Aynı zamanda bu perspektifi de bu gelişim perspektifiyle birleştirmiş olması. Tekrar neden babalık meselesine tekrar dönecek olursak. Aslında çocuklar... Biraz önce söyledik dünyaya geliyorlar ve dünyaya geldikleri andan itibaren bir kapasiteyle geliyorlar. Ve bu kapasitenin açığa çıkması, tam anlamıyla gerçekleşmesi çocuğun içine doğduğu dünyanın ona verdiği destek, gösterdiği yakınlık, ilgi, sıcaklık, sağladığı güven ortamı ve sağladığı deneyimler, deneme fırsatı, yapma fırsatı, eyleme fırsatı, görme fırsatı, tatma fırsatı, tutma fırsatı, bütün bunlar dolayısıyla bunları sağlayabilecek kişiler onların yakın çevresi ve mevcut e, formasyonda da mevcut toplumsal formasyonda da dünyanın neredeyse büyük çoğunluğunda bu işi yakın çevre dediğimizde anne ve baba akla geliyor. Dolayısıyla da çocuğun gelişimi açısından çok kritik dönemlerde ikisinin de sorumluluk alarak doğru yöntemlerle e, sadece sorumluluk alak, almak yetmez. Doğru yöntemlerle doğru zamanda doğru müdahalelerle karşılıklı ve yakın ilişki kurarak çocuğun Mutlu, ...her şeyden önce mutlu, güvenli e, ve e, kapasitesini mümkün olduğu kadar açığa çıkarabilen bir destekleyen çevre sağlamak açısından babalık son derece önemli. Peki nasıl bir babalıktan bahsediyoruz? Yani i̇lgili babalık, iyi babalık iyi babalığı çok kullanmıyorsunuz zaten iyi ve kötü Aynen. karşıtlarının çok da doğru olmadığını düşünerek ve yanlış da değil ama ilgili babalık diye bir kavram öneriyoruz. Bu kavramın içinde neler var? Ee, çünkü böyle uzun uzun konuştuğumuz zaman çok büyük bir şeymiş gibi görünüyor oysaki gündelik hayatın bir parçası olabilecek bir şeyden bahsediyoruz sanki. Aynen ya çok haklısınız. Bir, bir, bir iyi babalık iyi kötü karşıtlığı içerisinde hiç bunu düşünmüyoruz. E, i̇lgili babalık diye bunu da hatta biraz ödünç kullanalım yani ama yaklaşık kafamızda tarif ettiğimiz şeyi en yakın kesin kesen kavram bu. İlgili babalıktan ne anlıyoruz? Çok kabaca hani adet ve usul olduğu üzerine ama e, e, bir tanım vererek başlayalım ama bu tanım gerçekten de e, bizim 96 yılından bu yana yaptığımız çalışmalar ve literatürün bize söyledikleri ışığında oluşturduğumuz ortalama bir kavram. Adına başka bir şey de diyebilirsiniz ama biz ilgili kavram diyoruz. İlke ilgili babalık diyoruz. Bu da şu, babanın çocuğun gelişiminde ve bakımında gelişiminde ve bakımında sorumluluk üstlendiği, doğru ve etkili yöntemleri kullandığı, çocukla karşılıklı ve yakın ilişki kurduğu, onunla zaman geçirdiği, kız ve oğlan çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmadığı, çocukla zaman geçirdiği babalık modeline genel olarak biz ilgili babalık diyoruz. Senin baban seni uyurken seviyor yavrum değil yani. Aynen. Babanın en son babaların duymadığı, babaların sevgilerini göstermekten çekinmediği babaların çocukların hani babaların da kirli çocukların da kirli çamaşırlarını, temiz çamaşırlarını babaya sorabildikleri Babalarından da yemek yiyecek ve öz bakımla ilgili destek isteyebildikleri, babalarıyla da çok güzel gülebildikleri, oynayabildikleri ve korkmadıkları ilişkiye yakın oldukları ilişkiye biz ilgili babalık diyoruz. Burada her zaman bir yanlış anlama riskini önlemek açısından ilgili babalık kural koymayan, sınır koymayan anlamında değil. Aksine gerekli sınırları... Ve kuralları da koyabilen ama bunu da demokratik bir yöntemle hani e, ne diyelim e, zorla, deklere ederek, ultimatum vererek değil elbette ki e, her evde, her ilişkide kurallar ve sınırlar, karşılıklı istekler, ihtiyaçlar olacaktır. E, bunu da yine demokratik ilişki içerisinde kalarak e, hayata geçiren babalık modeline, biz ilgili babalık, diyoruz. Birazdan daha detaylı da konuşuruz. Evet. Şimdi bu model üzerinde konuşurken ve anlatırken aslında sanki çok basit bir şeyden bahsediyormuşuz gibi ama sizin burada geldiğiniz çok uzun da bir yol var. Yani bu babalık meselesine odaklandıktan sonra eğitimleriyle, bakışıyla bunun çerçevesini çizmekle ilgili geçirdiğiniz bir yol var ve bu hedeflediğiniz dönüşümde biraz önce de söylediğin gibi sadece bir babalık anne çocuk baba çocuk ilişkisi üzerinde değil ama çok derin ve kökten başka bir şeyi değiştirmek durumunda da olan biraz da iddialı değil ama cüretkar bir adımda bu süreçte neler yaşadınız neler gördünüz ve nereye vardınız? Hı hı. Ya çok güzel tarif ettiniz teşekkür etmeden <gülüyor> geçemeyeceğim hakikaten. Tanımı yaklaşık 30 saniyede verdik ama gerçekte bu tanımın hayata geçmesi bence insanlık için epeyce zor bir adım olacak. Çünkü yaklaşık e, 10 bin yıllık bilebildiğimiz kadarıyla bir geçmiş yani işte cinsiyet rolleriyle belirlenen kadınlığın ve erkekliğin, anneliğin ve babalığın belirlendiği, belirlene geldiği roller var alışılageldik. Aslında önerdiğimiz model ister istemez bununla geçirgenlikleri de olan, uyumları da olan karşıtlıkları da olan bir model. Çoğunlukla da karşıtlıkları olan bir model. Dolayısıyla tanımladığımız kadar kolay hayata geçmesi zor değil. Ve dolayısıyla tam da bu nedenle bizim e, biz, bu çok güzel sorduğunuz üzere bizim hikayemizin zorluklarını da belirleyen şey. Biz 96 yılında az önce anlattığım hikayede olduğu gibi annelerin e, talebi üzerine baba destek programını uygulamaya başladık. Uzun bir süre baba destek programını uyguladık. Hala da uygulamaya devam ediyoruz. Baba destek programı 13 hafta, haftada bir oturum ve akşam saatlerinde uygulanıyor. Ama bugüne kadar 100 bin babaya ulaştık yaklaşık olarak. Ee, dolayısıyla biz anladık ki iyi bir şey yapıyoruz, etkili bir şey yapıyoruz. Bunun etki araştırmalarını da yaptık. Ama Türkiye 80 milyon. Dolayısıyla hani e, daha ve sadece tek bir aktörü sadece babaları değiştirerek de babaları ki herkese ulaşma şansımız yok. Vele ki ulaşsak bile tek bir aktörü değiştirerek ilgili babalığı güçlendirmek, geliştirmek ve babalık tutumlarını değiştirmek mü mü mümkün değil. Onun için de çok farklı e, aktörleri, çok farklı etki e, araçlarını devreye sokmak gerekiyor. Dolayısıyla biz bir taraftan bunu fark ettiğimiz andan itibaren... Bir taraftan baba destek programını uygularken bir taraftan da ilgili babalığın önemine e, dikkat çekecek. E, toplumda ilgili babalığın davranışlarına kabul sağlayacak, farkındalık yaratacak kampanyalar, paneller, araştırmalar ve çalışmalar. Hani e, gelecek haftada da e, üzerinde konuşacağımız araştırma da tam da buradan doğdu. E, savunuculuk çalışmaları, ortak çalıştaylar... Çünkü babalığı sadece babanın tutumu belirlemiyor. Babanın nasıl bir baba olacağını sadece annesinden babasından ne gördüğü değil. Her zaman anlatıyorum ve bu örneği çok seviyorum. İşte atıyorum özel sektörün reklamını nasıl yaptığı babalığı son derece belirleyen bir şey. Bir süt reklamı düşünün. İşte bir sütün çocuk üzerindeki olumlu etkilerini anlatıyor. Reklam bunun üzerine kurulmuş diyelim. Böyle bir reklam yok. Ben hayali olarak şimdi icat ediyorum bunu. Anlatıyor. Süt şöyledir, böyledir, şöyle çocuklarınıza yarar sağlar, böyle sağlar. Ve finalde bu reklamın şöyle bir mesajla bittiğini. Annelerin dostu. Bu yani. mesaja gerek bile yok. Aslında ailelerin dostu bile de görsel olarak da o sütü dolaptan çıkaran, çocuğa veren her zaman olarak da anne da görüyoruz. sırada reklamda evet. diyelim ki anne görüyoruz. Oysa pekala bu görselde hem anne hem baba olabilir. Ve bu sonunda annelerin dostu yemek demek yerine annelerin ve babaların dostu. Diyebilir. Dolayısıyla benim hani emek emek ulaştığım yüz bin baba on, o 20 yıl içerisinde bir taraftayken, bir tarafta bir anda milyonlara ulaşan farklı onların bile farkına varmadan eğer bu hani kitle iletişim araştırmaları doğruysa ki doğru çoğu e onların bilinç kazanan başka bir etki var. E o zaman ben bu kaynağı etkileyebilirim, bu kaynağı fark ettirebilirim dönüştürebilirim. Nitekim özel sektöründe dünyanın farklı yerlerinde Türkiye'de de bu konuda çok doğru adımlar attığını görüyoruz. O zaman burası o zaman etkili. Kamu politikaları, belediyecilik uygulamaları yine aynı şekilde işte biliyorsunuz 32 34 OECD ülkesi içerisinde kadın istihdamının en düşük olduğu evet. işte kreş hizmetlerinin, okul öncesi bakım hizmetlerinin en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi ne yazık ki Türkiye. Dolayısıyla hani Gündüz kadının istihdamı bu kadar düşükken hani hala babanın o zaman eve ekmek getiren e, rolü pekişiyor. Dolayısıyla hele de çalışma saatleri yine OECD 34 OECD ülkesini baz aldığımızda en uzun olan ülkeler, ülkelerden bir tanesi Türkiye. Velev adam dönüştü bizim programımıza geldi ikna oldu iyi baba olacak. Ama 16 saat çalışıyor. Ayık kalabilirse eve gittiğinde. yani <gülüyor> Yani fiziksel olarak bunun hayata geçme. Evet yolu yok. E o zaman biz ne yapacağız? Bizim hikayemizi tekrar dönersek. Biz ne yapıyoruz? Dolayısıyla sadece baba destek programı ile ilgili babalığı güçlendiremeyeceğimizi anladığımız için işte geçen sene sizlerin de bildiği ilk iş babalık kampanyası, işte babalık Türkiye babalık durum araştırması, fotoğraf sergileri, çalıştaylar, paneller işte çok yakında Kasım ayı içerisinde özel sektörün çok farklı büyüklükteki kuruluşlarıyla bir araya gelip bu, bu işleri konuşacağız. Yani siz evet. babalık üzerinde nasıl olumlu bir etik yaratabilirsiniz gibi. E, Burada bunları konuşurken e, hep ödül ve ödüllendirme kısmını yani vaat kısmını çocuğun gelişimi üzerinden kuruyoruz ki bu doğru. Zaten e, bir yandan da öyle bir şeyimiz de var, koruyuculuğumuz da var ama e, diğer yandan da ilgili babalık aynı zamanda babayı da dönüştüren e, kişi olarak... Varoluşunu değiştiren de bir şey ee, Orada nasıl işliyor süreç Yani bu sürece katılan Babalardan neler duyuyorsunuz Nasıl bir baba profiline dönüşüyorlar Ve o dönüşürken onları insan olarak Erkek olarak nasıl etkiliyor hı hı. Dinleyiciler anlaş anlaştığımızı ...düşünmesi yani birbirimizi popohladığımızı düşünmesinler ama... ...hakikaten bu soru da çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi önceden bir anlaşma falan yapmadık. <gülüyor> ben e, çok beğendim sorularınızı. Hakikaten bu son soru bence çok çok önemli. E, ya e, hep tartışılır ya... Cins, ...yani aslında benzer bir soruyu... E, bu alana ödünç ya da konvert edebiliriz. Cinsiyet eşitliği meselesinde de hep budur ya. Erkekler peki cinsiyet eşitliği olduğunda bundan ne kazanacaklar? Peki babalar ilgili baba olduklarında ve sorumluluk üstlendiklerinde ne kazanacaklar? Çok önemli bir soru. Yani sadece çocuğun gelişimi ve şeyi mi olacak? Ya bir, tabii ki çocuğun gelişimi en önemli çıktılardan bir tanesi. Bu çok çok önemli ve gerçekten çocuğun lehine bir sürü şey değişecek gelişim açısından, kendini güvende hissetme açısından, özgüven açısından. Fakat bir kere babalar rahatlayacak. Yani birçok araştırmada bunu gösteriyor kendi yaptığımız araştırmada. Yani adam birçok baba korkulan kişi olmayı babalık zannediyor ya da böyle sert olmayı, çocukları böyle işte korkar korkutarak sevmeyi çok önemli ...ve modern, yenilikçi, devrimci... ...bir buluşmuş gibi tatlı sert... 70'lerde 80'lerde benim çocukluğumda... ...çıktı, çok devrimci, çok yenilikçi... ...bir şey gibi babam söylerdi bunu... ...ben tatlı sertim falan... ...böyle olmayı, dolayısıyla... Bu bir ödev ve yük aynı zamanda aynı. değil mi? Ama bir insanın böyle olmak zorunda hissetmek... ...hissetmesinin onda yarattığı... ...duygusal yük gerçekten hesaplanamaz... ...yani... E, ...fiziksel olarak gösterilemediği için... ...hesaplanamaz diyorum ama çok büyük bir yük... E, ...kaldı ki... Siz e, çocuğunuzun hani çocukla yakın olmak onu korkutan, onu e, yönlendiren onun sorumluluklarını e, böyle dışarıdan seven e, değil de onunla yakın ilişki kurmanın e, keyfine varmak. Bir insanla işte cinsiyet eşitliğinin de bence en önemli vaadi budur erkekler için. E, bu bu çok kesişen bir vaat olduğu için bunu söylemek istiyorum. Hani bir insanla eşit olursanız sevebilirsiniz. Eşit olmadığınızı sevemezsiniz. Eşit olmadığınızı korkutabilirsiniz. Ee, sizden korkan kişi sizi sevmez. Siz de korkutarak hükmettiğiniz şeyi aslında gerçek an, tam anlamıyla sevemezsiniz. Yakın olamazsınız. Dolayısıyla babalar her şeyden önce o yakın olmanın e, ve gerçek kişiler olmanın, hani korkutan bir imaj olmak yerine gerçek birisi olmanın, hata yapmanın, becerememenin e, de keyfini, rahatlığını, özgürlüğünü ve e, böyle laflar etmeyi çok sevmem ama yeri geldi sanırım Bundan da daha iyi bir laf kavram seçemeyeceğim. Biraz insanlaşmanın, insan olmanın o doğal halinin, doğallığını kabul etmenin keyfine ve anlamlılığını varabilirler. Bunun, bunun her şeyin üstünde bir vaat olduğunu düşünüyorum. Binlerce filmin konusu budur. Binlerce babayla görüştüğümde onların ilk söylediği şeylerden bir tanesi budur. Babam ancak ölürken, babam ancak yaşlandığında, babam ancak güçten düştüğünde bana seni seviyorum dedi ya da işte ellerimi tuttu ağladı belki de babalara bizim buradan ilgili baba olmanın en büyük faydası bu işi bu itirafı son dakikaya bırakmamak olacaktır diye de duygusal bir şeyle bağlayalım <gülüyor> şimdi haftaya babalık araştırması üzerine de konuşacağız ama Rauf'un notları var bu kadar sessiz durmaya ba durduna bakmayın arada not alıyordu vallahi çalışıyor ben buradan görüyorum <gülüyor> bu bu meselelerde hep şey vardır bir işin derinlik tarafı vardır. Bir de onu o derinliği dışarıya anlatabilmek için e, vulgarize edilmiş, basitleştirilmiş bir formatı vardır. Size de böyle bir format var programda. İlgili hmm. babalığın dokuz kuralı evet. diye geçen. E, i̇şte o kuralların içinde de aslında e, birlikte öğrenmek gibi, sorumluluk almak falan gibi e, gerçekten de kişilik özelliklerini değiştirmeye yönelik yani babanın da kazancını e, öne çıkartan şeyler var. Yani tabii e, temel olarak e, ...orada bir e, çocuğa babalık ettiği e, bireye yönelen bir e, talepkarlık var. Biraz onlardan söz edelim istedim. Hı hı. Yani o dokuz madde e, tekrarlayabiliriz ama o web sitesinden bakılabilir. Neden o dokuz madde var? E... Ya çok önemli bir şey hatırlattınız. Biz biraz bağlam üzerine konuşurken... ...peki ben yani bizi dinleyen birisi şunu sorsa... ...onun için bu dokuz kural önemli. Ya ben ilgili baba olacağım tamam anladım ikna oldum uzatmayın artık. <gülüyor> ne yapacağım onu söyleyin dese... O kısmı biraz <gülüyor> bırakıp gittiğimizi hatırlattığınız <gülüyor> için çok teşekkürler. <gülüyor> e, ya Aslında şöyle peki ben de soruyu biraz değiştirerek yani e, hemen cevap vereyim. Bir tanesi e, öneriler nelerdir? İlgili baba olmanın yolları nelerdir? E, aslında her şeyden önce çocuğa biraz zaman ayırmak, karşılıklı ve yakın ilişki kurmak. Onun için zaman ayırmak, birlikte oyunlar oynamak, sohbet etmek, böyle sert birisini oynamak yerine ya da böyle tatlı hani çocuklarla şöyle konuşulur. Hadi canım gel buraya koy buraya. Ya yetişkinle böyle mi konuşuyorsun Allah aşkına? Yani of. buraya buraya geldi Rauf. Bir şey söyleyeceğim. Bu bardağı nasıl buldun? Hakikaten onu bire yerine koyarak bir eşit değiliz çocuklarla. Bu kesin. Çünkü ıspanak yemezse güçlenmeyeceğini ben ben biliyorum. Ben daha güçlüyüm. Sobaya yaklaşırsa yanacağını ben biliyorum. Bu açıdan yani böyle bir naif bir eşitlik peşinde değilim. Ama birey olarak kabul etmek ona zaman, ayır, ona zaman ayırmak, oyun oynamak, denemesi. Yani çoğu zaman hani baba ne yapıyoruz? Eve geliyoruz ya cep telefonuna bakıyoruz ya kumandaya atıyoruz ya koltuğun üzerine yatıyoruz. Bütün eve gel geldiğiniz zamanı böyle yapın demiyorum ama en azından temiz, pak, kafa olarak, duygu olarak, fiziksel olarak ayırdığınız bir 30 dakika. Yani gerçekten etkin yaptığınız bir 30 dakikayı muhakkak ayırmak. Ee, bunun dışında onun... Bir şeyler denemesine fırsat vermek. Yani işte atıyorum sonbahar geldi. Çıkıp dışarıya yaprakları toplayıp yaprakların dönüşümü üzerine sohbet etmek. Bugün okuldan gel yani okulda ne yaptığı üzerine sohbet etmek. Hani klasik bugün okulda ne yaptın? Öğretmen, bu anlamda değil. Daha yaratıcı sorularla. Örneğin zihinsel gelişim için yani bir soruyu onun yerine cevaplamak yerine ona düşündürmek. Ona farklı problemler sunmak, Farklı şeyler denemesini sağlamak. Kaç yaşında olursa olsun değişim gelişim evresine göre değişir. Bu üç yaşındaki çocuk için şey e, dokuz aylık, sekiz aylık, beş aylık bir çocuk için farklı bir nesneyi tutmaktır. Çok önemli bir deneyim. Onun yumuşak nesneyi ve üstüne sert bir nesneyi tutmak. Ama e, dört yaşında bir çocuk için iki farklı uzunlukta olan şeyi... E, Kıyaslamak. Kıyaslamaktır. Bunları karşılamaktır ve bunları üst üste koyabilmektir. Anne babanın görevi de bunu ona bir deneyim olarak bunu yapabileceği dört yaşındaki bir çocuk için makas tutup bir çizgi üzerinde o kağıdı kesmektir. Annenin babanın yapacağı şey de bu tip deneyim fırsatları vermektir. Farklı sorular sormaktır. Ama bunu yapabilmek için de bunu görevi hissetmesi lazım babanın. Onun için belki de önemli göstergelerden bir tanesi. Gece çocuk kim diye uyanıyor temel ihtiyaçlarını kimden en çok istiyor? Anneden mi istiyor, babadan mı istiyor? Gece uyanınca anne baba mı diyor? Anne mi diyor, baba mı diyor? Yani babalar bu açıdan kendilerini bir değerlendirebilirler. Çocuk öz bakımı ile ilgili yani kıyafetleriyle ilgili, içme içmeyle ilgili kimden istiyor? bence hani babaların yapacağı en önemli şeylerden bir tanesi de yani mutfağa girebilirler çocukların bakımlarıyla, yemekleriyle eee işte ne bileyim içecekleriyle ilgili bir şey yapabilirler. Ee, tabii ki yine çocuklara deneme fırsatı vermek. Bunun da diğer bir ucu çocuklara sorumluluk vermektir. Çünkü onların yerine yapmak, her şey onların adına yapmak değil. Bir diğer yanı kız ve çocuklara sorumluluk verirken kız ve oğlan çocuklarına eşit sorumluluk vermek. Hmm. Süremiz bitiyor herhalde. Evet ben evet. de burada toparlayacağım. Ee, ama yani toparlayalım ama e, şeye konuyu kesmiş olmuyoruz. Gelecek hafta devam edeceğiz. Evet Kaldığım devam edeceğiz. De, hani, araştırma üzerine de konuşacağız gelecek hafta. Hatta eğer eksik kalan yerler olursa daha da devam edeceğiz. Yani biz bu Oo, babalık e, meselesini önemsiyoruz. Yani zemzeminde bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Evet. Haftaya ee, görüşmek ha. üzere demek zorundayım ben. Ben... Ee, Hoşçakalın. Evet haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Hasan Deniz'e teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta bizimle birlikte. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere görüşürüz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler. hazırlayan mesumanlar Damla Özler ve Rauf Kösemen